İmam Nevevi'nin Riyadu's Salihin adlı kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki derslerde kitabın ihbabu olan babu enniye vel ikhlas, vel ihlas, niyet etme ve ihlaslı olmakla ilgili babu almış işlemiştik. Bu hafta da babu Tavbe Tavbe bahsini, tövbe ile ilgili olan bölümü alıp öğrenmeye çalışacağız, işlemeye çalışacağız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 diyor ki İmam-ı Nebevî İmam-ı diyor ki alimler tövbe hakkında şöyle demişlerdir. Tövbe etmek işlenilen her günah adına her günah için tövbe etmek vaciptir. Yani farzdır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 hangisinde var? Selef ulemasının hangisi bunu yapmış, uygulamış? Hiçbir bilmiyor. Hatta tarikat içinde bile bu şekilde rabıta yapmak ıstilahi olarak tarikatın kendi içinde bile bilattir. Yani onlar da böyle son dönemde ortaya çıkmış uydurma bir ibadet duruyor. İlim ehli zikrettiği zaman, zaman bakın, İmam-ı Nevevi de Salih'inde. Hatırlarsanız, İmam-ı Nevevi Şam alimlerinden, Şafii alimlerindendi. Diyor ki, birincisi En yukliya anil ma'siyye günahtan ne yapması? El çekmesi, günahtan uzaklaşması. Yani bir insan günah işliyorsa o işlediği günah önce ne yapacak arkadaşlar? İşlemeyi bırakacak. Terk edecek. Yani içki itiyor adam. Ya işte pişmanız. Allah affetsin. kabul eder Allah'a Ama hala ne yapıyor? Bardağı, abire, kadehi dikiyor. Öncelikle yapması gereken İmam-ı Nevek ne el İkla'a. Yani günahtan ne yapmak? Ayrılmak, uzaklaşmak, onu terk etmek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 Birincisi, iklas. Yani tövbe yapan kimse, Allah için tövbe edecek. Samimiyeti, İhlası yalnızca Allah için olacak. Alıp kolundan tutulmuşlar, şeyhe götürmüşler, şeyhin önüne oturtmuşlar, önüne ipi atmışlar, o da halattan tutmuş, tövbe diyor Böyle tövbe olmaz. Hatta bile ki bu adamı neye sürükler? Şirke bile, sürükler şirke bile götürür. Kişi kalbiyle olacak. Kişi kalbiyle pişman olacak. Bu tövbeyi Allah için yapacak. İhlaslı olacak. Ne oldu? Şart kaçıncı şart oldu arkadaşlar? 4. Evet. şart oldu. Beşinci şart ne? Tövbenin vaktinde yapılması. Tövbenin evet. vaktinde yapılması. Nedir tövbenin vakti arkadaşlar? Tövbenin kişiye göre vakti vardır. Bir de bütün insanlara göre vakti vardır. Hadislerde gelecek hadislerde gelecek Nebi Aleyhisselatü Vesselam eee diyor ki İnna Allahu yaqbalu tawbatal abdi ma lam inna İnna Allahu yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir. Kulun canı gırtlağına gelmeden öncesine kadar yani kişinin ruhu çıkarken nasıl bir ses çıkar? Boğazdan böyle bir hırıltı çıkar. Ya yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o boğazdan o hırıltı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 Her insanın tövbe etme tövbe etme fırsatı var. Bunu değerlendirmesi lazım. Diğer insandık için olan vakit zaman nedir? Ne diyor Aleyhisselam? El <gülüyor> hicretu la tanqati hatta la hatta tanqati'et tevbe. El hicretu la tanqati hatta tanqati'et tevbe. Tövbe kapısı. Yani tövbe bitinceye tek hicret ne olmayacak? Bitmeyecek. Yani Tövbe için izin verildikçe, insanlara tövbe etmeye vakit buldukça, insanların tövbe etme fırsatı oldukça hicret de kıyamete kadar vardır, süreklidir devam eder. Peki tövbe ne zamana kadar? Diyor ki Aleyhisselam, "Vela tanqatu at hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha." Vela tanqatu <gülüyor> at hatta tatlu'a ash min Peki tövbe ne zamana kadar? Güneş batıdan doğunca kadar. Bu da bütün insanlık için Aleyhisselam.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 Hemen bırakacak, günahı bırakacak. Üçüncüsü? Söyledik. Üçüncüsü? Pişman olacak. Dördüncüsü? Yaptığına geri dönmemek için bir daha ne yapacak? Gayret gösterici. Kalbinde böyle bir azim olacak. Beş? Zamanında yapacak. yapacak. Tövbenin zamanı, hem kişiye göre bir zamanı var, her kişiye. Bir de bütün insanlık için bir zamanı var. İşte tövbe-i nasuhda bu arkadaşlar. Kur'an'da ve sünnette gelen tövbenin şartları...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 sana dese ki seni affetmiyorum. Adamın hakkını yedin, gıybetini yaptın, bir şeyini yaptın. Bana ancak 50 lira verirsen senin, sana hakkını helal ederim diyor. Diyor ki ver. Parayı ne yap kendisine. Ver. Yani parayı ver. Sana hakkını helal etsin. Dünyada hesabını ne yapmış ol? Görmüş ol. Arapça sınıflayalım. Burada Arap kardeşimiz istifade etsin. Yakulu Şekarlı El-Öteymimi rahimehullah. Ve in kana bi qawlin ay eziyetin bil qaul mislu an takuna kad sababtahu beyne ennas ve darabtahu ve ayyartahu falamt an tadhhaba ileyhi ve tastahilla minhu bima tattafiqani hatta la illa min fa'atih. Hatta hatta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 ve imkanat veya نحو هو ردّه إليه بما له ona vermeli ve imkanat hadd ve نحو هو mekene şayet iftira atsıysa başka hukuk ceza gerekiyorsa kendisine bunu ne yapması lazım uygulatması lazım gittin ona ya, tokat attın vurdun bir şey yaptın sonra pişman oldun gel bana vur özünü al da diyebilirsin böyle diyor halinden yani yeter ki seni ne yapsın o affetsin ki yapmış olduğunun tevbe eden sen ne olasın pişman olasın yani bu işler o kadar kolay değil ve eğer tene gıybeten istihalleh منها Şayet gıybet yaptsa, natmez lazım o konuda gıybetini yaptığı kişiden helallik dilemesi lazım. Ve vacip en töbe min cemiiz ve bütün günahlardan tövbe etmesi lazım kulun. Fe in tabe min ba'daha sahhat tevbatuhu 'inda ahli'l-haqq min zalika zunub. meseleye giriyor. Diyor ki, şayet insanın işlediği bir sürü günah var. Zina ediyor, hırsızlık yapıyor, faiz yiyor, içki içiyor. O gün Faiz devam ederken içki içmekten pişman olmuş artık. Kalbi böyle rahatsız ediyor onu. allah Teala diyor ki Rabbim ben artık tamam bu elimdeki doğrumdaki içkileri döküyorum. Çöpe atıyorum. Şişeleri kırıyorum. Bundan sonra pişmanım. Yapmayacağımı da azm ediyorum. Diyerek tövbe ediyor. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz ki hala tefecilik yapmaya devam ediyor. Böyle. Bunun içki adına yapmış olduğu günahı, günah, içki, adına, içki içerek yapmış olduğu günahtan tövbesi yapmış olduğu tövbeye, yemiş olduğu faiz etki eder mi? İmam-ı ne diyor rahimahullah? Bazı alimlere göre, birçok bir alime göre etki etmez. Yani senin bütün günahlardan aynı anda tövbe etme şartın yok. Bu şu demek değil yani. Bütün günahlarını o anda bırakmayabilirsin demek değil. Bu şart değil. Senin on tane günahın vardır.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 sünnette gelen deliller ve bu ümmetin icmasıyla tövbe etmek nedir arkadaşlar? Vaciptir, farzdır. Kul tövbe edecek. قال الله تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ne diyor Allah'a zahara? Ey müminler! Topluca hep beraber Allah-u Teala'ya ne yapın? edin. Yani rucu edin. Yapmış olduğunuz günahlarınızı bırakın. Umulur ki felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Diğer bir ayette de diyor ki İstagfiru <gülüyor> Rabbakum summa tuubu ileyh İstagfiru Rabbakum Rabbinizden istighfar isteyin Yani günahlarınızın başlamasını talep edin. Ve tuubu ileyh ona dönün. Günahlarınızı bırakarak ona dönün. <gülüyor> tamam o zaman istiğfarla tevbe arasındaki fark ne? Evet, işte tövbe, niyetle yapılır, istiğfar. Yani i̇stiğfar diyorsun ki dilinde Allah'ım beni bağışla. Estağfirullah, benim günahlarımı ört. Günahlarımı ört, talep. Evet. Tövbe ise fiil olarak yaptığın şeyden el atak çekiyorsun, kalp olarak pişman oluyorsun, diyorsun. Tamam? Yıkı yine Allah'a saygı. Ya eyyühellezine amenu, tuğbu ila Allah'i tevbeten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 Abdihureyre An radıyallahu anhu 70 Abu rivayet olduğuna göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah'a yemin olsun ki peygamberimiz diyor ben Allah her gün istiğfar ediyorum ve tövbe ediyorum اكثر من 70 مره her gün 70'ten fazla 70 kereden fazla 70 defadan fazla Allah Teala kabul ediyor. Diğer bir rivayette Enel Agır <gülüyor> İbn Yesar el Muzeni قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem "Ya eyünen nas tubu ila Allah." vesselam bakın insanlara Allah'a tağavvül etmeye teşvik ediyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani insanların ona böyle has olarak gelip onlara böyle özel şeyler söyleyip herkese ayrı bir şeyler verip uyguladığı bir tevbe şeyi yok. Alenen diyor ki, ya Ey insanlar Allah'a tevbe edin. Allah'ı gösteriyor. Vestagfirû. Ve ondan mağfiret dileyin, günahlarınızı örtmeyi dileyin, örtmesini isteyin. Onun için alimler diyor ki, bir günaş dedin, tabiri caizse bir halt işledin ve bu haltı işlediğin haltı da günahı da sadece sen biliyorsun.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 Zira ben, ben bile diyor aleyhissalatü vesselam, her gün Allah-u Teala'ya yüz şehrine akıyorum, şey, istiğfar ediyorum. sabah akşam Aksan zikirlerine ne diyoruz? Estağfirullah'a ve etûl ileyh. Kaç defa diyoruz? Yüz defa. defa diyoruz. Çok önemli. <gülüyor> Diğer hadis de yine diyor ki, an abi Hamzat'a Enes Malik Malik'il Ensari, Kadim-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kale kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Lallahu أَسْفَرَهُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَادِكُمْ على بعيره, بَعِيرِهِ وَقَدْ أَظَلَّهُ فِي <gülüyor> أَرْضِ فَلَاتِ Aleyhissalatü Vesselam'ın hizmetkarı. Enes bin Malik el-Ansari radiyallahu anh diyor ki, Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuştur diyor. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor. Allah-u Teala'nın sevinmesi, sevinmesi şöyle olur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 sız bucaksız, hiçbir yeri göremiyorsunuz. Sağınızı, solunuzu, önünüzü, arkanızı hiçbir şey görmüyorsunuz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizlerden birisi böyle bir toprak üzerindeyken, böyle bir çöldeyken, devesini kaybedip, bulduğu anda nasıl seviniyorsa, Allah'a zararın da sizlerin işlemiş olduğu günahtan tövbe ettiğinizde sevinmesi öyledir. Hatta daha fazladır. Ondan dolayı, ya insan günah işlediği zaman da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 bir parasını kaybediyor, demir parasını. Değil mi? Onu buluyor, oh diyor, atladım diyor. Yani çok muazzam bir sevinme var. Ve bu hadise fayda olarak Allah-u Teala'nın bir sıfatı zikrediliyor. O da nedir arkadaşlar? Allah-u Teala sevinir. Ehli sünnet vel cemaat, Allah-u Teala'nın ferah, yani sevinme sıfatını kendisi için ispat eder. Tabi bizdeki sevinmeyle Allah-u Teala'nın sevinmesi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 altında gölgelenmeye çalışırsın. Yani kafanı korusun, kolların yanar güneşten. İşte ve Sen Serdestem Yani adam gelir, bir ağaç bulur, onun altında gölgelenir. Bir gölge bulmuş, kendini rahatası koymuş. afi zillaha ve kad ayse min ve umidlik esmiş bir <gülüyor> durumda. Tabeynma Bir de bakar ki deve yanında durmuş, dikiliyor. Tabii yani kaldırıyor kafasını. O deve gelmiş. Nasıl olur arkadaşlar? Değil mi yani? Dünyayı ona vermişsin gibi o adam sevinir. <gülüyor> hemen diyor Aleyhisselam, o ne yapar ağacın dibinde devesinin hemen yularından tutar, uçar hemen böyle değil mi? Değil, bırakmaz onu. Suyu, yemeği, her şeyi onun üzerinde. <gülüyor> Sonra bu adam sevin, sevinmedikten dolayı aşırı sevinçli olmasından dolayı şöyle der. Allahümme ente abdîn. Ve ene rabbuk. Adam sevinmiş, aklı başından gitmiş değil. Allahümme abdi. Allah'ım sen benim kolumsun, ben de senin. Abi. Rabbim şaşırıyor sevinçten, işte, diri dolanıyor. Normalde bunu söyleyen, normalde bu söz nedir arkadaşlar? Bu söz küfürdür. Küfürdür bu söz değil mi? Küfürdür. Bu söz küfürdür. Ancak söyleyen kişi kafir olur mu? söylençinin niyetine bağlı. Böyle bir adamsa kafir olmaz. Ama ya vücutçuysa ya'buduni ve a'buduhu şeylerde diyor ya, İbn Arabiler ve onun taifesi. Ben ona ibadet ediyorum, o da bana ibadet ediyor. Ahmeduhu ve veyahmeduni ben ona hamd ediyorum, o da bana hamd ediyor. Yani. Ne ben bilirim, ne o da ne diyor. Hangimizin Rabb olduğunu, hangimizin kul olduğunu. Bu küfür. Bunda bir fark var. Tamam mı? i̇bn Arab böyle söylüyor. Kitaplarında böyle yazıyor. Bu adam demesini bulmuş. Dili karışmış. Diyor ki Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. Akta min şiddetil ferah. Yani burada anlayacağımız ne arkadaşlar? Yani tabii o kadar güzel bir şey ki tabii o kadar mükemmel bir şey ki Rab <gülüyor> Taala, Allah Azze ve Celle öyle mutlu oluyor, öyle seviniyor ki aynı bu örnekte olduğu gibi. Hemen diğer hadise geçiyoruz arkadaşlar. An Ebi Musa, Abdullah Abdillah ibni Kaysil Eş'ari radiyallahu anh, anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kal. İnne Allah ta'ala yapsutu yedahu billeyli liyetube musi'un nehar, ve yapsutu yedahu bin li liyetube musi'un leyl hatta tatlu eşyemsu min magribiha. Allah ta'ala gece günah işleyen kimsenin günahını affetmek için ne yapar? Pardon, gündüz, gündüz günah işleyen kimsenin günahını affetmek için gece elini açar diyor. Allah Resulü aleyhisselam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 Keyfiyeti hakkında ne yaparız? Susarız. Deriz, bunu bilmiyoruz. Bunu soramaz. Evet. Nasıl diyemez. Nasıl elini açıyor? Bilmiyoruz. Evet. Ve yapsutu o bin neher liyetuba musikul leyl hatta tatlaşıcamsu min magriba Ve gece günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gününüz elini ne yapar? Allah Teala <gülüyor> açar. Bu hadiste ne var? Ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Bir, Allah Teala'nın ne sıfatı vardır? Eli, Eli vardır. El sıfatı vardır.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 Tövbe edebilirsin. Et, tövbe et yani. Sana bak bir yolu gösteriyor Allah Azze Ya Allah çok vakit geçti. O şeytan böyle bazen şey yapabilir insana gevşeklik verebilir ama öyle değil arkadaşlar. Allah Teala elini açar. Gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için Allah Teala gündüz elini açar. Gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece elini açar. Ve bu böyle ne zamana kadar devam eder? Hatta tatlı akşam su min ha. Güneş batıdan doğuncaya dek. Tevbenin şartı, beşinci şartı. Hemen diğer adı şişe geçiyoruz. An <gülüyor> Ebi Hüveyrat'a radiyallahu anhu kal, kal sallallahu aleyhi ve sellem, men tâbe qable entaddu aşşemsu min maghribiha tâbe allahu aleyhi ravahu muslim. Kim? Güneş batıdan doğmadan önce tevbe ederse Allah-u Teala onun tevbesini ne var? Kabul eder. Yani tevbenin müddeti o kadar arkadaşlar. O zaman belki insan görecek. Firavun hır hır yaptı boğazı. Ruhu boğazına geldi. El dedi. El ana. Ben de şu an dedi. Ya ne yaptım? Musa'nın ilahına iman ettim. Ama ondan kabul olmadı. Onun için kul bir an önce tövbeye yönelmeli, tövbe etmeli. O'an Abdirrahman, Abdillah ibni Ömer ibni Kattab radiyallahu anh, anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, İnnallaha azze ve cel yakbalu tevbetel abdi ma lam yugargir. Allah-u Teala kulunun tövbesini hır hır yapmadan, boğazı hır hır diye kırıldamadan, ses çıkarmadan ne yapar? Kabul eder. Ya yani ruh boğaza gelmeden gelinceye kadar gelinceye dek ne yapmaz? Tövbe kapısını kapatmaz. Alimlere soruyorlar, bir adam kanser olmuş, bir adam felç geçirmiş, bir adam trafik kazası geçirmiş, başına musibet gelmiş. İçlediği günahlar var. Bu adam bu yapmış olduğu, bu başına gelmiş olan musibetten sonra tövbe etmeli mi? Kabul olur mu? Ne diyor alimler? Elbette. Onun, yani siz cevabını verin. direkt tövbenin şartı, beştir. Beşin şartı nedir? Vakit. O adamın vakti henüz dolmamış. Yani tövbe edebilir. Tövbe edeceğin fırsatı var. Böyle bir iki başına bir musibet Censel. Censel Hemen diğer hadise geçiyoruz. Ve an Zirr İbni Hübeyş'in kal, eteytu Safvan İbni Asal radıyallahu anh, eseluhu anil mes'i alel Safvan Asal'a e bu zat geliyor, Zirr bin Hübeyş. mes etmekle ilgili soru soracak. Yani ta döneminden başlıyor arkadaşlar. İlim için yolculuğa çıkmak. Mısır'a giden var. Medine'den kalk. Geliyor. Mısır'da. Diyor ki sen benim şu duyduğum hadis sen de duydun mu peygamberden? Diyor duydum. Geri dönüyor. Geri dönüyor adam. Ya inseydin biraz dursaydın o kadar uzak yoldan geldin. Yok diyor bunu sormak için geldim sana. Ayşe Allahu anh'a her sene hac olduğu zaman uzaktan gelen sahabelerle ne yaparmış? Hadisleri sorarmış, sınarmış. Hafızasında duruyor mu hala Mesela bu sene geldi, اِنَّ مَلَا مَعْلُوا بِنْ Ameller niyetlere göre de hadisini sordu diyelim mesela, örnek vermek gerekirse. Seneye geldi mesela, hadis ehli böyle. Aynı râviyi yıllarca intan ederlermiş. On sene sonra yine soruyor. Ya sen şöyle bir hadis sefait ediyordun nasıl oldu o? Aa i̇şte, ya unuttum falan. Ha, artık onu ondan ne yapmıyorlar? Rivayet. Alırlar. İşte bu zat da gelmiş Safvan İbn al-As Radiyallahu anhu'ya soru soracak. Tekala <gülüyoruz> ma ja'a bike Safvan soruyor bu adama. Diyor ki sen niye geldin? Diyor ki iftiraza'l <gülüyoruz> ilim. İlim için geldim. İlim öğrenmek için geldim. Sormak için geldim. Feqal innal malaike tat'u ajnihataha li talibil ilm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 Milyonlarca balık var düşünün. Hatta balina fi'l bahar. Denizdeki balık bile ilim talebesine istiğfar ediyor. İlim yani ilim talep etmek onun için de arkadaşlar. Herkes ilim talebesi olamaz yani. Şeytan önüne geçmeli, engel olmalı ki o kişiyi bu hayırdan, bu sevaptan mahrum bıraksın. Alehi vesselam ne diyor "Fadlu'l alimi alal amili." Kefadlil kameri leyletel bedri ala sa'irin nucum. Alim olan kimsenin, âbit olan, ibadet eden kimseye olan üstünlüğü neyin neye olan üstünlüğü gibidir? Kefadlil kameri leyletel bedri ala sa'irin nucum. Dolunay gecesi, Dolunay'ın, diğer yıldızlar olan üstünlüğü gibi, apaçık, bariz olduğu gibi,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 Yufakihu din onu dinde fakih kılar. Dinine fakihtir, dinini anlayanlardan eyler. Yani i̇lim talep etmek öyle kolay bir iş değil arkadaşlar. Gayret, çaba, azim, süreklilik, mücadele, devamlılık. Şeytanla boğuşma. Yılmama. Bunların hepsini toplaması lazım kimsenin insanın kendindeki. Umut Allah para. Kur'an-ı Kerim'de bakın. Birçok ayeti i kerimede ilimle alakalı ne yapıyor? Ayetler işaret ediyor. Sözlerde bulunuyor. يَرْفَعُ اللّٰهُ لَذ۪ينَ آمَنُوا Kum وَالَّذ۪ينَ قُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah Teala kimlerin derecelerini yükseltmiştir sizden? İman edenlerin ve ilim sahipleri. İman eden ve ilim sahipleri diyor. Musad soruyor diyor ki: "Sakultu innehu kad hakka fi sadri al-masu ala al-khuffayn ba'da al-gha'it Benim diyor göğsüm daraldı. E yani beni rahatsız etti tam Türkçesiyle. İdrardan küçük abdestten ve büyük abdestten sonra çoraplara nasıl mes olur? Ya yani veya mesleri üzerine nasıl mes ederiz? Çünkü ayette Allah Teala ne diyor? Ya yulledina men iza kumtum ila's-salati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 Tuvalete girdik, çıktık, büyük abdest yaptık, küçük abdest yaptık. Nasıl olur da mesler üzerine mes, çoraplar üzerine meslediriz. Yıkamamız lazım değil mi? Namaz kılacağız şimdi. Ayet böyle diyor. Bu diyor benim ne oldu? Kalbimde böyle bir daralmaya sebep oldu. Yani düşünüyor adam. de kalbini daraltan şeyler böyle meseleler olsa. Öyle değil mi? Ama genelde bizim kalbimizi daraltan meseleler gelecekle alakalı kaygılar Çocuk toru var, ilankay kaygılar. Ama kimse imanla alakalı, amellerle alakalı kaygı duymuyor demeyelim ama duymuyor gibi az. Ve kuntum ra'an ve ve kuntum ra'an min ashabin-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Faci'tu es'aluke. Diyor sen bir peygamberin ashabındansın. Bir edep var arkadaşlar, bir ahlak var. Peygamberin sahabesi ona gelip soruyor. Hal semi'tehu yezkuru <gülüyor> fi zalika şey'en? Buna göre bir şey duydun mu? Ey Safvan, bana söyle anlat, aktar, öğret. Şu kalbindeki, göğsündeki daraltıyı şöyle bir ferahlat. Olur mu olmaz mı şu mes? Qalen <gülüyor> ham. Hemen Safvan. sıkıntıyı gideriyor. Neyle gideriyor? Kafasından attığı şeyle değil. İlimle arkadaşlar. El ilmu ma qala Allahu ve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 Üç gün, üç gece bizlere mestlerimizi çıkarmamayı ne yapardı? Emrederdi. Yani seferdeken mestin süresi üç gündür. Üç gün, üç gecedir. Ama kişi olur da cenabet olursa, kadın olur da hayız olup temizlenirse yani ve hayız olursa ne olacak? Mesti çıkaracak, ayağından çıkacak. Temizlenince elinden gelecek. Tamam mı? Lakin min gâitin ve bevlin ve nevmin. Ama diyor, gâita, yani büyük abdest, bevl, küçük abdest, idrar, ve nevm, uykudan ne yoktu? Bir zararı yoktu. Yani bunlar, mesleri bozmuyordu. meslere devam ediliyordu. Yani sen bu seferdesin, akşam çoraplarınla uyudun, sabah kalkıp çoraplarına mes etmeye devam, edebilirsin. edebilirsin. Şimdi bazıları, duyabilirdi, diyebilir, yani nereden çıktı? Çorapta değil mi o çıktı? Hadi mesleri biliyoruz. Şurada İstanbul'da, Fatih'te, Eyüp'te satılıyor, deri, kalın. Bıraktığın zaman yerle dik duruyor. Diyebilir ama aleyhissalatü vesselamın meslerden, e, meslerden meslerden meslerden farklı olarak bir de hadislerde geliyor, Ebu Davud'da geliyor. Hatta Ebu Davud orada çorapların üzerine mes eden sahabelerin adlarını da sayıyor aleyhissalatü vesselam. Çoraplarına ne yapmıştır? Mes etmiştir. Fekultu hal sema'atuhu yezkuru fi'l-hawaa şey'an. Şimdi soruyor. Peki diyor peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sevgiyle alakalı, gönül bağlamayla alakalı bir şey zikrettiğini hatırlıyor musun? Yani madem geldik bir şey sorduk, ilminden istifade edelim. Direkt peygamberden zaten bizein hakta anlatıyorsun. anlıyorsun. Qaala na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer. Evet, peygamberle bir seferdeydik. Fe bayna nahnu 'indehu iz bi savtin lahu cahuri. O arada bir tane Arap geldi, Bedevi adam geldi, Peygamber'e yüksek sesle bağırdı. Ya Muhammed! Araplar böyle sesleniyormuş Peygamber Aleyhisselam. Vesselam'a. Tabi bu yasak. Ya eyyüllezine amenu la terfav asvatakum fa vukasavutun nebi. Ve la tecevvülehu bil kavli ke cehriba adukum liba adukum. Ey iman edenler, sesinizi onun sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize seslendiğiniz gibi ona seslenmeyin. Şimdi biz birbirimize sesleniyoruz. Ali, Ahmet, bakar mısın? Değil mi? Bedevi e, bu ahlakı almamış, görmemiş, gelmiş, bağırıyor Peygamber aleyhisselatü Ya Muhammed, hadisleri geçiyor. Ya Muhammed, resmeniyor aleyhisselatü ve vesselam'a. Tabi aleyhisselatü vesselam arkadaşlar hikmet sahibi. yumuşak huylu. Güzel huylu. Demiyor, ya sen ne diyorsun kardeşim, sen kimsin? Alın şunu götürün, bir adam edin, öyle getirin. Biliyor Bedevi. Hani Caminin köşesinde eşeğin adam gibi sabah kalkıp onu dövmeye gidiyor. Bırakın diyor, bırakın. Önce bir yapsın bakalım. Yapmasını, tuvaletini yapmasını bitirmesini bekliyor aleyhissalatü vesselam. Bitirsin, zarar vermiyor. Çünkü birden kesse zarar verecek. midesine, idrar yollarına, mesanesine. Başlamış, bitiriyor. Diyor ki gidin diyor onun yaptığı yere bir tane kovaya su dökün. Bu kadar bitti. Şimdi bu adam bağırıyor aleyhissalatü vesselam'a. Ya Muhammed, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sabidoğu fecabehu Resulullah nahvan min O da diyor, peygamberimiz de araba o bedeviye yani çöl adamına onun gibi cevap verdi. Yani sesli bir şekilde. O bağırıyor da. O da sesli bir şey kimle bağırıyor Resulullah? Ha umu, ha umu bağırıyor buradayım tamam gel gel. tarzında. lehu bu sahabe de diyor ki bence olanları hayretle izliyorum. Görüyorum. Diyorum ki hak. O ya sen ne yapıyorsun? Yazıklar olsun sana sesini kız. Amellerin boşa gidecek. Saçını yükseltiyorsun. <gülüyor> Arap diyor ki Fe diyor ki Fe nebi, sallallahu aleyhi ve Sen peygamberin dostun yani kiminle konuşuyorsun? Edepli ol Allah'ın ol. <gülüyor> sen böyle bağırmaktan mehiy olmuştun. Ayetimmiş. Sesinizi yükseltmeyin denmiş. Abi bedevi adam. Anlamaz yani. Diyor ki, vallahi la agdud. Vallahi la agdud. Ne yapmayacağım? Sesimi Kısır. kısmayacağım. Yapmayacağım diyor yani. Benim ahlakım huyum bu. <gülüyor> <A> <türeskar. gülüyor> Onun için sahabeler diyor ki, dışarıdan böyle birisinin gelip soru sorması hoşumuza giderdi. Niye? Çünkü sahabelere soru sormaları yasak. Öyle. Kurcalamak yok. Bu böyle olsa onu değil. yok. Geldi mi bir ayet? Geldi mi bir hadis? Bitti. Allah sana bunları haber veriyor mu? Daha sorma bitti. Sahabeler onun için dışarıdan gelenin soru sorması hoşumuza giderdi. Diyor. Öğreniyorlar şeyler şeyler. Din öyle arkadaşlar. Bize geldi şekliyle iman edeceğiz. Kurcalamak, deşmek,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 <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem el mar'u ma'amen ahabbe yevmel kıyâme. Kişi kıyamet günü sevdiğiyle beraber. Ona bir müjde veriyor. Ve kendinden sonra gelenlere. Fema zâle yuhaddithuna hattâ zekrâ bâben minel mâgribi mesiretun ardihi ev yasirul rakibu fi ardihi erba'in ev sab'in a'amen. Aleyhisselatü Vesselam devamlı zikretmeye Hadisle söylemeye devam ediyor ki bu sahabede bununla kılıyor. Aleyhisselam diyor ki <gülüyor> batıda bir şey var, kapı var. Bu kapının eni, eni 40 yıl ya da 70 yıl yani yürüyen dev üstünde giden bir insanın 40 ya da 70 yılda varabileceği genişlikte bir kapı. قال السفّيان أحد الروات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 Aşık bıraktı. Bu tövbe kapısı diyor. La yukulegu hatta tatlu aşşemsu tamam Güneş. Oradan yani batıdan doğuncaya dek o kapıda ne yapmayacak? Kapanmayacak. Yani o, o kapı o kadar geniş. O kapı o kadar büyük bir kapı. Rabbim bizleri inşallah tövbeyi nasuh edenlerden eylesin. Tövbesinde sadık olanlardan, sadık olanlardan eylesin. İnşallah bu hafta bu hadiste duralım. Subhanakallahumma ve bihamdik la